Ee, onunla konuşmamıza girmeden önce aslında bir yerde güzel bir hava ambiyans di, e, versin diye Şevket Uğurluyer Orkestrası'ndan Metin Geliyor Metin Şarkısını dinleyelim Ondan sonra konuşmamıza devam edelim <gülüyor> gaz in my Hakan Dilek Bey buyurun. Top sizde. Şimdi e, Darülf'un Mektebinin bahçesindeki maçlara benzerdi Hakan Dilek Bey diye eskiden ya öyle konuşuluyor şey, artık da, ya eskiden takımın e, aynı takımdan ve aynı mahalleden olmamız bile B'ye falan hiç gerek yok bence Nuh. Peki. E, o nedenle e, açık oynayalım. Tamam açık oynayalım. Yani, <gülüyor> topu ayağımızda fazla tutmayalım. Yardımlaşalım. E işte malumunuz üzere, mahallenin en şık abileri benim 1997'de Hürriyet'teki gazete pazarda, o 100 sayfalık gazete pazarda spor ekinde çalışmaya başladığım dönemde orada olduğum dönemde yaptığım çalışmalardan derlenmiş bir kitap. Mahallenin en şık abileri 1940'tan 90'lara bir çizgi çekersek o dönem içerisinde futbol oynamış, Duvarlarımıza poster olmuş, neredeyse rüyalarımıza girmiş, özendiğimiz. E, Seyredemesek bile onlardan e, ö, söz edilirken e, ortaya konulan, dökülen övgülerinden etkilendiğimiz insanların hikayeleri, öyküleri diyelim buna. Bunu bir e, dil oluşturma çabasına da e, giriyor. Çünkü futbolun hiç de sevilmediği bir mecrada, yani edebiyat alanda futbolun hiç de sevilmediği bir alandan, ...seslenmeye çalıştım. Bu zor bir şeydi. Evet. Bir, ben edebiyatçı değilim. Futbolcuyum. Ama çok güzel. Edebi bir şeyle başlamışsın. <gülüyor> Irmak kenarı, karalından rüya görmek gibi bir şeydi futbol benim için. Oldu, edebi bir şey yani. Şimdi benim e, yazıyla tanışıklığım tabii ki 1997'ye rastlamıyor. Ondan önceli, öncesi var. Öncelerde de, e, burada hemen parantez açayım. Ben Güzel Sanatlar eğitimi aldım 6 sene boyunca. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitim Bölümü Heykel Atölyesi mezunuyum. E, çoğu insan bilmez ya da bu kitap ortaya çıktıktan sonra belki ya da bunlar e, işte duyarlı arkadaşlarca sorulup cevaplanmaya başladıktan sonra insanlar tarafından öğrenilmeye başlandı. Sekiz kişisel sergi açtım, dört Kar, karma sergiye katıldım. E, yani hem hemi oynadım hem de yazdım, çizdim hem ben de. sonuç itibariyle. Öyle bir yanımız var. Yani yazıyla tanışıklığımız çok daha ev önceye rastlar. Ama yazının öyküleştirilip de hele futbolla, futbol diline dönüştürülüp onu bir anlatıya çevirmeye çalışmam. Tabii ki 97'ye 97. rastlıyor. Yani futbol yazmak lazım. Evet. Oyunun oyun gerektiği de her şeyi yerine getirmişsin. Ya bütün taktik varyasyonlar, varyasyonlar yaptık. Kanat varyasyonları yaptık. Dar alanda kısa pastlaşmalar yaptık. Uzun pasta T da var. Topu zaman zaman tabii. No. Topu zaman zaman sen de futbolu bilen bir insan. <Gülüyor> evet. Uzun paslar gerekti hani oyunu açmak lazımdı Onları yaptım çok sıkışlı pozisyonlarda Belki oyuncu değişikliklerine gittim ya, hani. Deyim yerindeyse bizim nefesimizi açan bir kitap oldu Çünkü e, evet, sonuçta isimlerini ki. bile Hatırlayamayacağımız insanları Mesela birkaç örnek verelim e, Dinleyiciler için Kimler var Fethi Eper var Şehir sporun kaptanı Fethi. Kadir Aytaç, Metin Yıldız Başalı bir ol Mücahit Melekçe gibi isimler Yani şu anda bile yani isimlerini Çok kimsenin hatırlayamadığı isimler Hakan Dilek Bey'in kaleminden Hakan Dilek Bey demek istiyorum bu en azından bu program için. Ee, Allah, peki bu kitap e, niçin yazdın? Yani bir ahde vefa... Şimdi bir, tabii işte hem soru ve cevap içinde saklı bir şeydi bu söylediğin. Evet, ahde vefa kitabıdır bu. E, eski güzeldir diyen bir yanım var benim. Evet. Ee, bir, dil oluşturmaya çalışma çabalarımın bir ürünü. iki ortalıkta futbol olduğu zannedilen bir şey var şu anda. İslam ile yaptığım röportajı da bu. Evet. İslam ile yaptığım son röportaj, onun ölümünden bir hafta önce yaptığımız röportaj. Belki son 30-40-50 senenin bir değerlendirilmesi gibiydi. Hı hı. İslam abi şöyle bir şey söylüyordu. Eskiden imiş taraftar aşkı, forma rengi, Şimdi insanlar sahaya ne için gittiğini bilmiyor. Örneğin kavga etmeyi doğru bir şey biliyorlar diyor. Ama birbirlerini dövmeye, öldürmeye gidiyorlar. Ama eskiden kavga vardı yani. Eskiden kavga yok değildi. Elbette ki vardı. E, ama. Sivas ve Kayseri Spor maçı. tabii ki hatırlıyorsun. E tabii ki. Sivas ve Kayseri Spor maçının arkasında futboldan başka gerekçeler de aramak gerekir. Tabii. O bu kitapta yer almadı. Ben bu dönemde araştırmasını yapmıştım. Sivas Spor'un 1967'deki o kavgada, o olaylı maçta yer alan iki futbolcusunu Yeniköy'de ee, işte sandallarını kenara çekmiş vaziyette bulmuş onlarla konuşmuştum hiç de futbola bağlı olmayan ama futbolda içeren nedenleri vardı evet. o bir ant kavgasıydı Tabii ee, Ha futbolda kavga ediliyor futbolda sürtüşme tartışma ölümler yaşanmıyor mu futbolun kendi e, şey, içindeki olaylar dolayısıyla yani tribündeki sürtüşmeler sahaya yansıyan halleri bunun eee tribün içi ve dışı ne, nedenlerle e, olanı yok mu? Var elbette ki. Olmuyor değil ama nerede olmuyor ki kavga? Evet. Yani insanların birbirini öldürmesi gerek mi? Günlük hayatımızın içerisinde de bu tür şiddete maruz kalan ya da şiddeti yaşayan ilişkiler yok değil mi? E aşk da böyle, dostluklarda, arkadaşlıklarda hepsi böyle obstrüksiyonları var, çelme takmalar Tabii. var, omuzlaşmalar var, failler var, ofsayt pozisyonları var. fena halde hayata benziş. Hayata benzermiş. Evet. Doğru. Peki, e, şeye gelmek istiyorum. Mesela o dönem futbol oynadın. Sen Zeytinburnu'da oynadın. Samsun Spor'da oynadın. Yanılmıyordun. Gaziosmanpaşa'da oynadım. Siz Tanju Çolak'la beraber oynadın. Ankara Demir Spor'da oynadım. Tanju evet. bizden sonra başlamış bir süreçti. Benim sakatlığıma denk düşer. ile ilk idmanlara başladığımız dönem bizim. Çok kötü bir sakatlık geçirdim ben. 79-80'i sakat Hı -hı. olarak başladım. Dizimden altını diz, diz altındaki uzun kemiği kesecek ve alacak kadar kötü sakatlandım. E, Kemiğim iltihap tutmuştu. Hiç Bolcular arasında çok çok sık görülmeyen bir şey. E, ayağım sakatlan dediğimde herkes minisküs mü oldun diyordu. Halbuki mutfakta çalışan insanlar bile minisküs oluyor bugün. Gazeteciler de minisküs hastalığına yakalıyor. <gülüyor> e, eğer halı sahada e, avves bir durumla karşılaşıp ayağınız kırılmadıysa bu işte çok karşılaşmaz, mümkün değil. Ama benimki çok kötü bir rahatsızlıktı. Ben böyle üç sene kaybettim. <gülüyor> o dönemde... E, üstün üstlük ilginçtir. Tanju bir amatör takımdan Samspor'a geldi. Ben Samspor'un bünyesinde başladım. Yıldız genç takım oynadım. Hiç Aynen. amatör olmaksızın profesyonel kadroya dahil, dahil edildim. Bir genç milli takım kampı ve maçı dönüşünde ayağım şişti. Ona bir çare bulamadılar. Ee, bir ay sonra ayağımı artık resmen kesme noktasına geldiğini söylediler. Neyse bir doktor kendisiyle ilgili özel bir araştırmaymış. Bu öyle kurtardı bizi ve ben iki sene, üç sene yayılan bir sakatlık yaşadım. Ondan sonra 2-3 sene sonra bir bakım tabii yine Samspor baktı, kamplara götürdü bizi, Sağlığımıza tekrar kavuştuk ve bizi artık eskisi gibi olamıyor olmamız asabiyle evet. başka takımlara kiralık göndermeye başladı. Bu işin mecazi olarak... Siz de bir erken emeklilik yapınız yani. Raconudur. Bu Iskarta'ya çıkan topçulara evet. kiralık verirler. Kiralık verirler tabii Ondan yapın. para kazanırlar. Ankara Dünür gittim ben 82-83 sezonunda. E memleketin en zor yıllarıydı o yıllar. insanların ve insanlığın topluca yalnızlaştığı dönemlerdi. Kötü dönemlerdi. Yürüyecek yol, içecek su bulamadığımız dönemlerdi. Ama 80'de eğitim fakültesi başlamıştı. Güzel Sanatlar sınavlarına girip kazanmıştım. Hem öğrenciydim. Bir sezon orada geçti. Dönüşte 84-85. Bafra Spor var. Ondan sonra devam etti. Hem okudum hem de futbol oynadım. Topu bayağı dolaştırdım. Ben yeni bir paslaşmak istiyorum sana. Hı hı. Hikaye şu. Aslında şunu çizolmaya çalışıyordum. Ya bana öyle geliyor ki eskiden yani futbol e, oynamaya sağ ve zemin futbol oynamaya elverişliydi. Ya yani futbol söylemek güzel bir ritüeldi. Zevkliydi. Ya şöyle bir e, benzetme kullanılabilir belki. Ya golcü gol atarken özür diliyordu ben, neredeyse. Evet. Gol attığı için özür diliyordu. Evet. E, şeyinden, Ama şimdi gol atmak artık şey boş kale bile gol atmak artık nedir? Şey gibi. Ya profesyonelliğin her türlü şeyi mübah kıldığı bir süreç yaşıyoruz. İyi bir şey değil gibi. İyi ilofer, bir şey değil. değil. İyi bir şey değil. Profesyonellik iyidir e ama o Hacıoğlu'nun golünü hatırlıyorsunuz değil mi? Karşıyaka'ya o golü. 39. Fenerbahçe gol mü? Yani 39. golü atması gerekirken boş kalee gol attı. Karşıyaka maçydı sanırım. Yanlış hatırladım. 7-4'lük maçta. Ya yani 7. golü resmen boş kaleye attılar. Abesten Böyle değildi. Evet bu Tanju'ya Tanju bu soruyu bu kitapta sordum ben. O şöyle bir şey söyledi. Benim 39. gol ya da 50. Gol, golü düşünecek halim yoktu. Tamamen maça konsantrasyonum vardı. Ama karşı karşıya düşmüşsü. 7. gole gerek e, O nedenle de işte ben orada şöyle bir şey yapamazdım. Topu alıp geriye verip bir başkasına... Zaten Yusuf'un da gol hatırlayın. Evet, Yusuf boş kaleye atmadı. Tanju'ya çıkardı. Gol kralı olmasını sağladı ya da bir gol daha üste evet. çıkmasını sağladı gol krallığında. Şimdi e, profesyonelliğin kendisini bir parça tartışmamız gerekecek. Bizi aşan bir bu top şimdi yüksekten geliyor. Bir parça dinlendirelim topu. E, Yılmaz Şen, e, Fenerbahçe'nin Charlie Yılmaz'ı namı diğer. Bence Türkiye'nin en iyi profesyonellerinden biriydi amatör dönemde bile. Tabii ki o dönemde paralı oynanıyordu. Fenerbahçe ve milli takımın en iyi elemanlarından biriydi Yılmaz. Ayağı kırıldı iki ay sonra sahaya çıktı takımı ona kötü gidişten takımı onu takım kötü gidişten sorumlu tuttu. O amatör takıma gidip tekrar onların başında idman yaptı, top oynadı. Profesyonellik bu bence. Yani sevgiden ayrı, sevgiyi bertaraf eder, sevgiyle uğraşma da, sevgiyle değme noktaları olmayan bir profesyonellik anlayışı yabancılaşmayı doğurur. Bugün ülkede yaşanan şeyin kendisi de futbol sahalarında ya da arenaya dönüştürülen futbol sahalarının kendisinde yaşanan şey de bu, o yabancılaşma futbolcumuz tribünümüz, seyircimiz, hani taraftar denilen o kitle o önlenemez. Kitle ağırlığı önlenemez kitle. İdaricilerimiz ya takım yöneticileri, antrenörler, teknik elemanlar bu yabancılaşmadan nasibinin haddinden fazla alıyorlar. Eğer bir örnek vermem gerekiyorsa Scalabro da bir profesyoneldi ama Noa'yı ona giderken, ona sarılıp ağlatan şey Profesyonelin sevgiyle bezlenmiş haliydi Aynen. bence. Ben öylesini tercih ediyorum. Eskiyinden bir hikaye. Peki bir şey daha yapmaya da. Malin en şık abiyle babiyle yayınları kitabı. Meshin Yavallak kitabı bu arada. Hı -hı. düşünmüş. Ee, Görüştüğün bütün o eski futbolcuların hepsinin bir lakabı var. Evet. Yani bana çok enteresan gel. Hepsin bir ama şu anda mesela lakap tabii e, lakap fazla kullanılmıyor herhalde. İşte evet Belezoğludur ya da Okan Gruptur Evet Ama soyadını işte, söyleme şeyi geldi. Avrupa'ya benzer. Burada... Kazım Kanat'la çıktı burada. da. <gülüyor> evet, i̇nsanların Kazım soyadlarını çıktı. söylemeye başladılar. Ciorci Hacı diyor adam. <gülüyor> Ciorci. Ciorci Hacı. Peki yani ruh haliyle ilgisi var mı yoksa ben fazla mı sallıyorum? Yani? Yok elbette ki ruh fazla, hali. Bir, boş atıyorum. Eğer bir ruh oluşturuyorsa toplumsal yaşantı lakaplar tam da buna denk düşen şeylerdir. Lakaplar niye denk düşer? Tamam bir ciddi bir gerekçesi var. Çünkü lakapların doğduğu dönemlerde yani insanların sadece lakaplarıyla anıldığı dönemlerde soyadı yokmuş. Soyadı kanunu çıkarıldıktan sonra bile insanlar soyadları söylenirken de lakaplar anılmaya devam etmişler. Çünkü lakaplar aynı zamanda bir mizah malzemesi de evet. hem de en iyi mizah malzemelerinden biri. Ben buraya lakapları çıkarırken topçul lakabıyla ile anılır başlığıyla. Birkaç tane şey, örnek verelim. Elbette ki artık. vereceğim. Yani bunların oluşum hikayeleriyle bazılarının onlarla girmeye çalıştım. Lakapların bizim e, toplumsal yaşantımızda. Gerçekten böyle mizahi ve mecazi yanları var evet. ve yerleri var. Onlar o toplumda ya da o mecrada, o alanda yaşayan insanların birbirleriyle kurdukları ilişkinin samimiyetini de gösteriyor. Lakaplar ne kadar yaralayıcı, ne kadar kötüleyici, ne kadar e, içeriğinde taşısalar bile aslında niyeti olmayan bir aşağılama barındırsalar bile birbirleri için hiç de sıkıntı yaratmıyor evet. birbirlerinin işleri. Yani remziye kör remzi demek. Remzi'yi aşağılamak gibi bir şey evet. değil. Ama bugün kör diye birine e, konuşmaya kalksanız onun görmüyor olması anlamıyla ve asabiyle kurulmuş bir dil ile konuşmaya başlarsınız ki bu iki tarafı da yaralar. Evet, Birinciyi kör deniliyor olması yönelineni kör dinliyor olması asabiyle yaralar. Kör diyeni de kör denileninin gazabına uğra uğraması yani olasılığı asabiyle yaralar. Evet. Ama burada böyle bir şey yok tabii. Hemen gireyim bütün takımları yapmadım biraz da bu. Taraftara açık bir şeydi. Tam tribünün önüne gelmiş lakapları okuyorum diye düşünün beni. Tabii. Oradan birisi çıkıp başka bir şey de söylüyor. Galatasaraylı, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Diyarbakırlılar, Altaylılar falan var. Galatasaray'dan hemen okumaya çalışayım Nuh ben. Aslan Nihat var eski. Leblebi Mehmet var. Baba Gündüz. Semanta Fatih. Fatih Terim için verilmiş Fatih bu. Gündüz. Bu ne bilsene Fatih. Niye? Semanta'nın Tatlı Cadı'nın Cadı televizyonlarda Tatlı. oynamaya başladığı dönemlere Tatlı. denk düşüyor. Fatih Hoca'nın aldığı lakabı. Ee, çok ilginç hareketleri vardı Fatih Terim'in. Hatırlarsın sen de evet. izlediğin dönemlerde. Çok, çok dar alanda korkunç, ilginç işler yapardı ve oradan nasıl çıktığını şaşır. Nasıl çıktığını şaşırırdı insanlar. Hani o hareketi nasıl yaptı da nasıl sıyırdı buradan diye. Evet, sihirbaz gibiydi. Hemen de Fatih dediler Zer, adına. Güzel. İşte Ayı Gökmen var. Gökmen, Öznur Gökmen, Gökmen Öznur. Yasin kardeşi. Kaleci Yasin Öznur, kaleci. Özdenek. kaleci. Ee, o, o da çok iri bir futbolcuydu. <gülüyor> Gerçekten. Yani iri ötesi bir futbolcuydu. Fenerbahçe Üstad Zeki Rıza var. Donanma Kamil var. Ordinarus Lefter, Takan Ağacı, Canavar Buran. Hans Levent, Gonzales Aydın, Çingene Engin, Deli Bahtiyar. Deli Bahtiyar Gonzales yapacak. Aydın yani şimdi Gonzales... Meksikalılara benziyor. Meksik ben adam, adam onlara benziyor. <gülüyor> yani saçı, derisi, Beşiktaş'ta Türk Hoşikri, Baba Recep, Sarı Fırtına Metin, Kibar Feyzo, Arap Yuf Yusuf, Çengel Hüseyin, Kör Tuğrul Hı -hı. var idi. Deli Beşikli vardı hatırlar herkes. Altınordu'da Kasap Nehir, Mamakos hain varmış. Trabzonspor, Takoz, Cemil, Dobi Hasan, işte Çaycı Hasan, Balıkkesir, Spor'da Altın Kafa, Mahmut, Pırpır, Rıdvan, Çete Taner, Süksen, Evzat. Peki senin ismi var mıydı? Acan yok, var yok, bizim. hayır. Golcuydu benim adam. Golcü. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyleydi. Ee, Şeker Spor'da Arap Güngör, Altay'da Karayinci, Vahap, Kılıbık, Yılmaz, Üstat, Ayfer, Çılgın, Besat, Deve, Necdet varmış. Sam Spor'da vardı. Benim hemen 3-4 devre üstümde onlar. Uçan manda Erdoğan vardı kalecimiz. Gökmen'e şimdi iri dedik. Ee, Erdoğan abi Gökmen'den çok daha iri. Onun uçup da çamurun içine düştüğü pozisyonlar var. Dönem rahmetli Nuri Hasan vermişti bu ismi ona zaten. Kasap Erdoğan vardı. Çolak Ömer, Deli Hakkı, Ayın Ayım. Evet böyle sarı yerde Kuduz Cevat, Kosmos Engin vardı. Evet. Evet, 94.9 diyor da mahallemizin en şık ağabeyleri kitabını yazar Hakan Dilik de beraberiz. Hakan Dilek'in kitabında çok şık şeyler bulacaksınız. Mesela bir örnek vermek gerekirse 10 yılda trafik kazası tarihsiz bir kaza geçirmişti. Samsun Sporu'nun en güçlü evet. olduğu yıllarda onlara da olan vefa borcunu edilmiş e, kitabıyla. <gülüyor> Bu kitap devam edecek. Mahallemizin evet, belki evet. de ee, ya mahalledeki öyle. şık abiler ve çocuklar tükenecek gibi değil. Onlar Tabii. benim mahalleye duyduğum özlemden de bir parça, evet. bir parça değil tümüyle aslında bu zeminde yapılmış söyleşiler bunlar. Hı hı. E, gazoz kapaklarına girmiş, poster olmuş. Evet. E, o, o ayın en şık futbolcusu seçilmiş, on, en yakışıklı futbolcusu seçilmiş. Ne bileyim, e, işte sanat yapan, şarkı söyleyen, resim yapan Çok insanlar iyi. bunlar dönemlerinde. O zaman şöyle özetlemek mümkün mü? Yani bir zamanlar. E, futbolcu ismi biriktirdiğimiz yıllarından, işte gazoz kapakları oynadığımız yılların abileri Hakan Dilek'in kaleminden e, kitaplaşıldığı kesinlikle ihmal edilmemiz gereken kitap. İnşallah mahallemizin en şık çocukları da yakın zamanda fiyatlı olacak. 94.9 Açık Radyo'da bir şey daha var. Programı devam ediyor ve Hakan Dilek e, bize bundan sonraki projesini biraz anlatacak. Evet. Evet Şimdi e, birinci kitapta 25-26 söyleşi var. Sam Spor da var bunun içinde. İslam Çupi ile yapılmış en son yani e, röportaj da var. E, i̇kinci kitapta ise daha çok belki kitabın yarısını e, birincilikte geçmişte oynayıp da bugün pek esamesi okunmayan ikincilikte üçüncülere hatta amatör kümeye düşmüş ya da kapısına kilit vurulmuş eski birincilik takımları oluşturacak Beyoğlu Spor, evet. Feriköy Vefa. Ankara'da Hacettepe Hacettepe yok e, amatör ligde yani evet e, bir dönem oynadı Hacettepe camuzoğlu diye ikinci lige şey yaptı girdi etti ama şimdi yoklar bu takımlar gündemimizde değiller en azından onlara Hı -hı. bir parça bakacağız sonra Trabzonspor Ali Kemal var Fenerbahçe'nin Manchester Fatih Yavuz var Kaleci Yasim var e, yakın dönem e, Galatasaraylılar hemen hatırlayacaklardır Nöşetal e, takımının neredeyse yarısıyla yapın. Cüleyd Tanman Erhan Önal ...Metin Yıldız... ...bu kitapta var idi ama savaş... ...onlar olacak. Yani daha yakın... ...döneme ait. Diyelim ki... ...80'den sonrakiler, 80'den hani mı? yakın... ...Müjdatlar, Fenerbahçeli Müjdat... Hı hı hı. ...Arap İsmail... ...Osman Denizci yine Fenerbahçe'den hatırlayalım... ...Ali Kemal Denizci'nin kardeşi... ...yani Muhammed... Galatasaraylı Muhammed, Eski Galasaylı Tuncay yine... ...bunlar olacak. Peki bir şey daha soracağım. Halı sahada maç... ...oynamaya devam ediyor musun? Zaman zaman... ...oyunuyorum evet. Peki yani tribündeki yükselen ses ne şekilde? Şu anda sana bir e, taksi tutmam. <gülüyor> taksi tutma e, işte. bayağı ağırlaşmışsın herhalde. E, Ama bilmiyorum. kalemin hızlanmış bu arada. E, i̇ster istemez. Evet e, programımıza devam edeceğiz e, bir başka programda başka bir konukla karşı, karşılaşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz 94.9 Açık Radyo bir şey daha var program için içinlik Eyvallah diyelim. E, Hoşça kalın. Evet Hakan dilek bir gönderdik. Ee, Şevket Uğurluyar Orkestrası'ndan Metin Geliyor Metin şarkısını dinledik Şimdi bu şarkı Şevket Uğurluyar Orkestrası'nın Şarkısını iki kişiye iki e, bir, bir belli bir kişi Birincisi belli bir grup Onlara ithaf etmek istiyorum gruptan bahsedeyim ee, Dünya Kupası'nın Yarı finalde seyreden Hıncal Uluç Bey gibi insanlar değil Mahalle futbolundan Dünya Kupası finaline kadar her şeyi Zevkle sevmek isteyen Futbolu futbol olduğu için sevmek isteyen insanlara ithaf ediyorum bu şarkıyı e, i̇kinci ithaf ise biraz da konumuzla ilgili Can Kozanoğlu'na ithaf. Neden Can Kozanoğlu'na ithaf? Can Kozanoğlu'na güzel bir kitap yazdı. Yeni şehir notları ve bu kitabın güzel bir kitap olması bir yana kitabın girişinde kral olamazsın demedim sana. Taçsız kral olamazsın dedim sözünden dolayı Can Kozanoğlu'na ithaf ediyoruz. Bu taçsız kral kim olduğu zaten aşikar. Kendisi de bir edebiyatımızın sosyoloji alemimizin bir taçsız kralı olduğu için Can Kozanoğlu'na ithaf edelim. Gerçi kendisi bir Fenerbahçeli olduğu halde bunu dinlemekten zevk alacağını umuyoruz. Ve programımıza devam ediyoruz. Evet şimdi <gülüyor> e, neler var diye bakıyoruz. E, Şevket Urlu Orkestrası'nı dinledik. Can Kozonoğlu'na itaaf ettik. ve Evet şimdi bugün e, pazar günü bir pazar gününüzü kendinize ayırırsanız size bir gezinti yeri den bahsetmek istiyorum. Beyazıt. Şimdi Beyazıt'tan neden bahsediyoruz? E, Beyazıt'ta malum ekonomik hızlı hale devam ediyor ve aynı zamanda ıvır zıvır eşyalara e, meraklı olan küçük e, bir zaman e, ne, neyin nerede olduğunu e, ne zaman bulunacağını bil, bilmesen bile keşfetmek isteyen insanlar için Beyazıt'ın çok büyük bir yer olduğunu bir cennet adli cennet olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi Beyazıt e, üniversitenin e, üniversite meydanından e, Nagile Kahvesi Çorlu Paşa medyasında olan yerden bahsediyorum. Burada neler var? Bir, bir, e, oyuncaklardan işte matruşka bebeklerden İngiliz anahtarlarına kadar İngiliz anahtardan eski 45'liklere kadar biraz kopya CD'lere karşı program CD'lerine karşı kitaplara kadar kitaplardan işte bir e, kamuflaj malzemelerine kadar ayakkabılara kadar, her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Mantık şu. Aslında oraya bir İngiliz anahtarı gitmez herhalde. Bir pazar günü gideyim de bir İngiliz alayım demez. Ama sonuçta orada bir İngiliz anahtarı alıp yanında bir eski bir halı, eski bir resim, bir posterde alıp da eve dönmüş olabilirsiniz. O anlamıyla güzel bir yer. Şimdi o gezintiye soldan başlarsak, yani o Polonya pazarı tabi edilen, o köprünün altından bahsederseniz başlayalım. Çünkü o, eğer arabanız varsa o köprü altına bırakmayan Burada ince bir not söyleyeyim. Çünkü nereden geldiği belli olmayan. Bir takım böyle kahyalarla karşılayacaksınız ve sizden para isteyecekler. Onlara en azından matlus sorarsanız para almaktan vazgeçeceklerdir. Bu da bir deneyim olarak söyleyeyim. Eğer yolculuğunuzda oradan başlarsanız ee, daha malzemeleri işte birinci el değil aslında. Çok kaliteli değil ama en azından onları andıran bir takım malzemeler bulacaksınız. İşte rafting malzemeleri, işte kalsıklar, ee, çadırlar. O çadırlar gerçekten çok ee, kaliteli çadırlar. Çünkü onların menşei Polonya ve gerçekten... Ee, Denenmiştir. Oldukça kaliteli olduğu görülmüştür. Ee, onun yanında bir halıcı var. Halılar e, Afganlıları var, Türkmenlıları, İran var. Biraz pahalıca ama sonuçta iyi bir pazarlık yapma gibi beceriniz varsa oradan bir halı alabilirsiniz. Onun hemen yanında bir çok enteresan bir yer var. Soyulmuş havuç satan bir yer var. Yani diyeceksin soyulmuş havuç ne? Bu aslında bir meyhane e, gece kulübü kültürünün sokağa yansımış hali. İncecik şeyi, havuçları ince ince soyup ...limonlu suya batılır... ...ve sunulur. İşte yanan portakallar... Işte ...falan filan. Bunlar zaten... ...gazino kültürünü az çok bilen insanlar. Bir de bunun sokağa düşmüş halde. Tamam biz salatalığa... karpuzla alışmıştık ama havuçun soyulup... ...50 bin lira bu arada. Onu söyleyeyim 50 bin lira... ...vermiş olduğunu ilk defa gördük. O da enteresan bir manzara. Sonra... ...eğer zaaptalardan e, kaçınmayı... ...becerebilen insanlar varsa onlar tezgahlarını açıyorlar. Şimdi zaaptalar çok enteresan bir şekilde... ...bir kovalamaca oynanıyor. Zaapta... ...kendini gösteriyor ama kovalamıyor asla. E, o, o insanlar... Kaçıyormuş gibi yapıyor. Gerçekten enteresan bir ritüel dönüşüyor orada. Kaçıyormuş gibi görünüyor. Tam böyle tezgahının ucundan tutuyor. Zaafı da önünde te tezgahın yayıyor. O tezgahta neler var? İlk tezgahta çalar saatte var. Size em eminim 1,5-2 milyon gibi fiyatlar çekecektir ama siz kafadan 250 lira vereyim mi derseniz 500 alabileceğinizi lira alabileceğinizde garantisi onları söyleyeyim bu arada. Yani, ya, ya, e, yanlış anlamayın çünkü şey bozuk malzeme falan değil. Önemli olan o e, ıvır zıvın içinde kendinize uygun şeyi bulmak daha ileride afgan e, şeyin altında e, çınarın altında yem kuş yemi satanlara bakın o yemin izlanan bir kısmının afgan ve türkmen olduğunu göreceksiniz bu da neyi gösteriyor Türkiye'nin işte bir mülteci cenneti olabildiğini aynı zamanda görüyoruz. Bir sosyolojik gözlem anlığına söylüyorum. Ve hemen hemen e, İstanbul'da turist olan gelen insanların fotoğraf çektiği çektirdiği bir yer orası. Ve orada bir sektör oluşmuş. Şöyle bir sektör oluşmuş. Polaroid resimler resminiz çekiliyor. Polaroid resimler e, ve o, orada bir ekmek parası bir, bir dükkan dönüyor. Hemen biraz daha ileride aslında e, yani ne derler? İslami sektör mü diyelim? Öyle diyelim. Yani küçük böyle risalelerden e, işte duvar yazıtlarına kadar her şeyi işte Kuranlar kadar her şeyi görebileceğiniz bir yer var. Oradan e, hemen aşağı doğru inersiniz işte lahmacun falan satılıyor onlardan de almayın. Çünkü o lahmacunlar ne oldu gerçekten birisiz lahmacunlar. Size daha iyi bir yer önereceğim. Çorlu Ali Paşa Medisi'ne gidersiniz. Çorlu Alipaşa Medisi'nin hemen bitişiğinde e, bence İstanbul'un en iyi sandviçini yapan bir yer var. Ekmek arası sandviç yapıyor ve sosu da oldukça güzel. Sosu kendi ürünü olduğu söyleniyor. Nagri Kavası'na gidiyorsunuz. Nagri Kahvesi Çorlu Ali Paşa Medresesi'nde. Ve zaten bir kere gidersen sizi tanıyacaklardır. Yani sizin ne içeceğiniz daha iyi bilecektir ve oradan bir tönbik için kesinlikle el, elmalı ya da ...kakaolu gibi garip eee değil, tönbik için eğer Nagri içmekten hoşlanıyorsanız çünkü bile gerçekten çok modern ve çok da aslında Nagri ruhuna çok da belli olmayan eee bir durum. Evet. E, bu gezintiye bu, bu rota da gidebilirsiniz. Tersine bir rota daha söyleyeyim. Eğer sahaflar çarşısına girerseniz, sahaflar çarşısı gerçi eski havasını kaybetti. Yani safiye kültürü biraz bozuldu. Yani bir iki dükkan, Arslan Yanardağ'ın olduğu dükkan onun yanındaki dükkan hariç gerçekten sahaflı kültürü yok. Arslan Yanardağ biliyorsunuz felsefeci ve onlar eski metinleri bulabilirsiniz hala. E, onun yanındaki dükkan ise musiki konusunda uzmandır. Eğer musiki konusunda bir takım eksikleriniz varsa o insana danışabilirsiniz. Sağıflık bence şu herhangi bir kitabın nerede olduğunu yani kendisinde olmasa bile o kitap hakkında bilgisi olan size öneri sunan onun üzerine sohbet eden insandır. Yoksa şu kitap var mı yok diyen insan bence sağafta değildir. Oradaki dükkanlar çok ama Arslan Yanardağ'ın dükkanıyla onun yanındaki dükkana e, sanırım e, meydanın sağ tarafına içindeki e, hatırlamaya çalışıyorum. Giderseniz oradan kitaplarınızı alırsınız ama hemen onun yanında yani oradan çıkarsanız e, beyaz meydan açılarının altına, eskiden açıların altı e, edebiyatçıların buluştuğu güzel bir yerde ama şimdi asla böyle bir yer plastik sandalye göreceksiniz. Yani fincandan çaylar göreceksiniz. Onlar hoş bir manzara değil gerçi ama. Orada gümüş satan yerler var. O gümüşler alabilirsiniz. O gümüşler gerçekten güzel eski paralar. E, oradan almanız gereken bir şey söyleyeyim. Size Laika marka. Çin malı bir fotoğraf makinesi çok pahalı olduğu için satmaya çalışacaktır ama onlar kesinlikle orijinal layka like değil. Çin tarafından üretilen, ne derler? İkinci el denebilecek malzemeler. O sarı pirinç rengidir. O pirinçle ilgili laykalar like almayın. Çünkü orijinal değil gerçekten. Çünkü Çinler yeni bir sektör oluşturmuşlar. Orijinal laykaları like benzerlerini yaratıp piyasaya sunmak gibi. Bunu Güneydoğu Asya ülkelerinin çokça yaptığı zıraklar kısmından malum. Onun yan tarafında 45'likleri bulabiliyorsunuz. Eski 45'likler, LP'ler bulabiliyorsunuz. Orada gerçekten ben bayağı bir arşiv edindiğimi kendi adıma söyleyebilirim. Neler bulabiliyorsunuz? Özdemir, ger, gerçi bir zaman sonra artık bunların çok para ettiğini fark ettiler ve daha pahalı satmaya başladılar. Ama en azından bulabilirsiniz bile şu sıralar bir e, Özdemir Erdoğan'ı orada bulabiliyorsunuz. Erkin Koray'ın 45'ini ben oradan buldum. Hiçbir zaman bulanmayacağım şey. Hatta Hatta bir Esengül. Yani umarım bir Esengül şarkısı bir gün çalacağız. Esengül e, 45'liği de oradan buldum. Yani her şeyi bulabilirsiniz. Önemli olan orada biraz vakit ay ayırmaya çalışmanız o kalabalık içinde. Cep telefonlarını geçiyorum. O zaman Mahmut bu tarafa doğru sarkan bir kültürdür. Ve şey o cep telefonunu alırsınız alırsınız, alırsınız. bilmiyorum Çünkü orada çok e, iyi pazarlık, iyi gözlem isteyen ve cep telefonlarında iyi bir bilgi isteyen işler. Onun ben kendi payımı fazla anlamadığım için bir şey söylemek istemiyorum. Bir de enteresan bir şey, fotoğrafçılar için çok iyi malzemeler sunuyor Beyazıt. Yani bir, yani bir oryantalist gibiyizsiniz kendinizi. Pakistan'da bir halk pazarını gezmiş gibi. Çünkü açık havada böyle e, şeyin tezgahın yanından sarkıtılan bir et parçası. Böyle dumanlar çıkıyor. O manzara çekmek için giden fotoğrafçılar da var, onu da söyleyeyim. E, oradan bir şeyler yer Bir not alamazsınız, sıhhat anlayışına kalmış bir şey. O merdivenleri geçtikten sonra size bir diğer soru ee, kitapçıların yer daha söyleyeceğim. Kitapçılar oldu ya O kitapçıların çoğu artık kendi üniversite kitap hazırlık kitaplarına ve e, CD'lere, VCD ve CD'lere vermiş, MP3'lere vermiş durumda kendini çünkü oradan para geliyor artık. Bu da bir gözlem. demek ki hayatı iyi gözleyen insanlar var orada. Orada kitapları eski kitapları bulamıyorsunuz. Maalesef korsan kitapları buluyorsunuz. O korsan kitapları es geçelim. Ben eski çiçeğim, yani ucuz ama ucuz olmasının bir manası yok o reklamızın anlamı eski kitaplar eski e, kasetleri bulmak için ama merdiven tarafında eski kitaplar satmaya çalışan insanlar var fazla fiyatlarını bilmiyorlar bence kitap avcılar için çok iyi bir fırsat diyorum ve yolcunuzu oradan e, bitirirseniz aksaydan dolmuşa binip gidebilirsiniz böyle bir alan evet e, bence Beyazıt zıt pazar günü hiç ummadığınız şeyleri karşılaşabileceğiniz yer olarak yani tamamen sizin e, ne istediğiniz ne arzuladığınızda ve ne bulmak istediğinize bağlı olarak gelişen bir yer diyerek 94.9 açık radyoda bir şey var bir şey daha var programına devam ediyoruz. Ne devam edelim? Evet e, bir şarkı ile devam edelim. I meant it as a kind of trial. You can use it as a weapon, But to make some woman smile. temple it was you who covered up my face Şimdi bu Leonard Cohen. Güzel bir Leonard Cohen şarkısı dedik. Bu şarkı niye dinledik? Bu şarkıda çalıntı müzik. E, müziğin bize tavsiyesi. Çalıntı müzik. E, yıllardır çalıntı dergisini çıkartan Soat Bilgi Bey'in açtı bir dükkan. E, dinledikleri, dinletmek istedikleri, sattıklarının bir adı bulundu. Şu andaki en son yeri İdris Bey İşhan'ı. Yani taşındı eski yerinden. Eskiden Ağzınavı Pasaj'ın alt katındaydı. Şimdi İdris Bey İş Merkezi'ne taşındı. İkinci katta biraz bulunması zor. Eee... Şöyle söyleyeyim, Lades Lokantası'nın hemen üstünde, Abdullah Küçük Tiyatrosu'nun hemen karşısında, 33 numara, İdris, İdris Bey İşhan'ın içinde. Çalıntı dergisi yıllarda çıkıyor, e, müzik pi piyasasının bence birkaç dergisinden birisiydi, ilkiydi, e, sonrasında muhalif, iyi yazılar çıkıyordu. E, malum ekonomik sebeplen dolayı çıkamıyor bir süre ve aldığımız son habere göre Eylül ayına itibaren, Çalıntı dergisi devam edecek. Çalıntı dergisinden birçok şey öğrenmiştik biliyorsunuz. E, o dergiden birçok e, insan tanıdık. Taner Ay gibi bence Halit Turanlı gibi e, müzik piyasını ve po popüler kültürün muhalif yazmaya çalışan insanlarını orada tanımıştık. Bu güzel dergi Eylül Ayna itibarıyla devam edecek ve çalıntının bir özeyi de e, sonuçta e, gidip herhangi bir CD almak yerine yani CD alabiyorsunuz tabi. ...beli bir rakam karşısında ama aynı zamanda o müzik üzerine konuşabileceğiniz bir yer. Ee, yine e, karga müzik, geçen programda karga müzikten karga müzikte yolcu e, misafir olmuştuk. Şimdi çalıntı müziğe gittiğimiz zaman da başka tarz müzikten, işte Laurit mesela, Manu Chao, ...son zaman dinlenen şeyler ve Suat Bilgin'in dinlediğini çok sevdiğim bir şey var. Mesela e, Ast, Astrakhan, evet. Ama buraya hem son zamanda dinledik şeyler, e, albümler. Onlarca ne konuşabilirsiniz. Müziğin geleceği hakkında, Türk müziği hakkında konuşabilirsiniz. Politik alacağını konuşabilirsiniz. Dolayısıyla yalnızca müzik değil, müzik üzerine iletişime kurabileceğiniz bir yer. Çalıntı e, ve dolayısıyla bunu bize hediye etmişler. bize de kabul ediyoruz. Ve bir şey var. Daha programına devam ediyoruz. Şimdi, neden bahsedeceğim? Biraz önce Beyazıt'taki gezintiden, bir pazar gezintisinden bahsetmiştim. Olay ki beyaz uzak gelebilir, belki kesmeyebilir, belki hoşunuza gitmeyebilir. Size İstanbul'da simgeleriyle özdeşik semtlerde bir gezinti sunalım o zaman. Sarıyer'den başlayalım. Sarıyer deyince aklına geliyor? Börek geliyor. Şimdi bir rivayete göre Sarıyer semtinin ismi Fatih'in iki sarışın askerinin gömülü olduğu. Merkez Camii civarından geldiği söyleniyor. İki tane sarışın asker varmış Fatih'in ee, İstanbul Fethi Sarsı. Orada da gömülmüş. Bu bir rivayet. Ama daha ona doğru olan bir rivayete göre ise eskiden ki ben bunu gözlerimde gördüm Sarıyer e, bu kadar kalabalık olmadığı zamanlar bir maden yataktan olduğu bir yerde ve, ve o maden yataktan olduğu yer sarı bir toprak olduğu için Sarıyer ismi oradan gelmiş. Şimdi Sarıyer'e gittiğimiz zaman ne yaparız? Gezeriz, dolaşırız. Dolaşır, o ayrı bir şey. Ama mutlaka mutlaka yapmanız gereken şey ne? Bir börek Sarıyer böreği yemek. O böreğin özelliği ne? Hamuru elden açıldığı için lezzeti oradan geliyor. Ve e, ismi de mesela Karaköy Börekçisi de bir yer var. En iyisi de o. E, Sarıya böreği yemeden giremezsiniz. 800 bin lira ya da 1 milyon civarında. Sonra ekonomik kriz ne oldu bilmiyorum ama sonuçta o civarda para veriyorsunuz. Ve gerçekten e, İstanbul'da başka bir yiyemeyeceğiniz yemeyeceğiniz böreği Sarıya'da yiyorsunuz. Diyelim ki Sarıya'daki yol ayrılık Çengelköy civarına gelir. Çengelköy'de ne yeriz? Çengelköy'de tabii ki Çengelköy bademi yeriz. Osmanlı döneminde çok sürekli köşk ve yalının inşa edildiği Çengelköy ee, aslında bir safiye yeriydi. Çınar 6'yı meşhurdu. Ve e, bostanları e, işte bostanların çok olması nedeniyle oldukça güzel, hoş bir havası vardı. Ben bunu nereden biliyorum? Salah Birse'nin Boğazi Şıngır Mıngır kitabında Çengelköy'ün gerçekten inlenecek şekilde böyle büyük bostanların, bağların, bahçelerin oluyor. Tabii ki şu anda fazla yok. Şu anda bol bol safiye. E, safi, deniz kıyısında plastik sandalyeleri olan ve böyle çay satan, bence bulanmış çaylar satan bir yer haline gelmiş durumda. Çengelköy'e giderseniz badem alıyorsunuz. Aslında birçok yerde bulabilirsiniz ama Çengelköy'den alabilirsiniz. Ama çok enteresan bir şey var. Artık bu bademler Çengelköy'de yetişmiyor. Kandıra'da yetişiyor. Çok enteresan. Kandıra bu arada çok eski Çengelköy'ün havasını yansıtıyor. Oldukça bir yer. giden yolcuğumuz Sultanahmet'e doğru gider ise eğer turistler kalabalık turist kafileri arasında ya Bursa tabii ki Sultan halk Köftesi'ne gidiyoruz ve orada bir piyaz ya da köfte yiyoruz. Gerçi Sultan köftecisi de artık Beyoğlu'na falan işte Kadıköy'de şubeleri açmış durumda ama Semtle genel arasında bağlı olduğumuza göre buradan bahsedimiz gerekiyor. Ee, evet turistler çok e, rağbet ediyor Sultan köftecisine. Artık bir turistik bir nesne haline geldi. E, turistik bir nesne haline Bir haline gelmiş durumda. Orada piyaz, kola, ve köfteden müteşekkil bir öyle ziyafeti çekebilirsiniz. Gerçekten orası çok güzel. Ee, Kanlıca'ya gidiyoruz. Kanlıca e, bir zamanlar kanlılarıyla meşhur olduğu için ismi Kanlıca olan kan e, sen tabii ki yoğurt yiyorsunuz. Burada iki tane yer var. Hüseyin Reis ve İsmail Aslı. da Kanlıca kime sorsanız gösterebiliriz. Yani bir, bir, bir nevi mahalle muhtarı şeklinde yaşayan iki e, Kanlıca e, sakini. Bunlar e, yıllardır o kanlıca yoğurdu geleni sürdürmeye çalışan insanların mandralarında hala o e, onun özel herhalde sanırım şey e, güğümlerde dinlendirme e, zamanlarına göre değişen bir e, tadı ona göre değişiyormuş. İsmail A. Hüseyin Reis sorarsa İsmail A. Hüseyin Reis'i sorarsanız güzel bir kanlıca yoğurdu yiyebilirsiniz. Evet yolcu Yeşilköy'e geçelim. Yeşilköy'de yani Yeşilköy, Eski Ayas Bilenler bilir Ayas Tafunos'un yıkılışı gibi Türk sinemasının başlangıcı olarak kabul edilen, e, sinemanın çekildiği yer Yeşikö önemli bir yerdi. Daha sonra Halit Ziya Uşaklı'nın ismini yani Yeşikö ismini koyan Halit Ziya Uşaklı gelir. O sempte ne yeriz? O sempte dondurma yeriz. Şimdi o sempte dondurma yeriz. E, Kestanesi, meyvalısı şu e, işte birçok so bir şey bulabilirsiniz ama çok önemli bir şey var orada. Rumların yaptığı eskiden Rumların yaptığı sakızlı dondurmalarla var. Gerçekten bu dondurma inanılmaz bir dondurma. Ya Yeşilköy'de itfaiye meydanı, evet yanlış hatırlamıyorsun ismi oydu Itfaiye meydanında hala 30'lu yılların o yapılış biçimine dondurma bulabilirsiniz. Sakızlı dondurma gerçekten yani kolay yenenin de bir şey değil zaten ama yedikten sonra bir daha o lezzetin peşinden koşacağınız diyeyim ambiyantar <gülüyor> diyebileceğiniz bir yer. Yeşilköy'de aslında çok enteresan bunu düşündüm. E, dondurma'nın çok meşhur olmasının şöyle bir özelliği var. Aslında Yeşilköy biraz eğit bir yer ve dolayısıyla e, insanların akşam gezmeleri sırasında işte bu zamanımızda kabakçı gibi değil gezilen yerler var biliyorsunuz eğitim usulü falan hala öyle var. O zamanlar dondurma yemek ve bir akşam gezintisi yapmak inanılmaz derecede revaçta bir şeyymiş. Ya yani sonuçta e, konaklarda e, birbirini birbiriniz insanların işte meyve şeker yerine dondurma sunulması bir değişik bir dondurma kültürünün oluşması neden olmuş. Yani dolayısıyla bir elitlikle Dondurma arasında bir bağ var. Bir sosyoloji gözden yapmış olduk bu arada. Ve İstanbul'da yine geziyoruz bir vefa Vefa'da Vefa bozası tabi. Ee, Şeyh Vefa külliyesinden alıyor... Vefa ismini. Bizim ismini Şeyh Vefa e, Vefa bozası Osmanlı dönemi çok yaygın olmuş. Boza yemek yani sonuç özellikle özellikle Ramazan günlerinde boza içmek büyük bir e, alışkanlık haline gelmiş. Bu boza kültürü yine devam ediyor. Bu bozan ne gibi özelliği var? Neden vefa? Başka yerde bozası iyi olmuyor. Orası iyi oluyor. Çünkü vefa bozasının sırrı mermer küplerde. Mermerin serin tutma özelliğini yanı sıra sağlıklı olması nedeniyle de vefa bozası e, oldukça rağbet görüyor. Son zamanlarda e, Cihangir'de oturanlar bilir. Vefa bozasını litreyle tabi Cihangir'den zengin olduğu varsayadığı için vefada 1 milyon olan şey 2,5 milyon lira litre satılıyor. İstiyorsanız eğer vefaya gidemiyorsanız vefa bozucusunu beklersiniz. Bir akşam tabii soğuk bir akşam. Tabii gerçi diyeceksiniz yaz günleri ne alaka bu ama hala yaz günleri oraya gidenler var. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Eskiden pastanelerde limonata içip genç kendi yani sevgililer limonata eskiden antlaşmam yok. Limonata içip muhabbet eden sevgiler vardı işte gelecek planlara kuruyorlardı herhalde. O insanların bir versiyonu vefa görebiliyorsunuz. Onlar da vefa bozucusuna gidiyorlar. Yani orada pastaneye etmiyorlar. Vefa bozucu bozucusuna gidiyorlar ve orada Hafiften eline dokunmaya çalışıyorlar. İşte biraz konuşmaya çalışıyoruz Zaten genç kızın da bir kamusal alanı haline geliyor vefa bozucası. Çünkü sonuçta elinde kapalı kalmış. Sevgilisi buluşacak tek yer. Öyle bir kültürün yeri oluyor vefa bozucası. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. Ama bu şarkı üzerine tabii konuşacağız. Bu biraz bizim daha önceki program, yani program başlarken futbol kültüründen bahsettik. Bir şarkı daha söylüyoruz. Santa Maradona. Dinleyelim onun üzerine konuşacağız. Santa Maradona. Evet Aziz Maradona için bir şarkı dinledik. Ee, bu programımızın konseptine de uydu. Gönlümüzün e, su serpen haberler silsilesinde uydu diyelim. Çünkü Maradona'nın nekat dönemini Küba'la geçirme tercihi güzel bir tercihti, etti. Ee, kendisine yakışırdı. O güzel gollerine yakışırdı. Aynı zamanda ne yaptık yine o silsile uygun silsile yaptık. Can Kozanoğlu Bey yeni şehir notları bu arada iletişim yerine çıkan bu kitabı almanızı tavsiye ediyoruz o, Met, o, o Metin Oktay şarkısını e, Metin Oktay e, kitabını Taçsız Kralı adadığı için bir silsizle uygunluğu vardı Hakan Dilek Bey ile konuşmuştuk Hakan Dilek Bey'in şerefine de bir Metin Oktay şirket uğurluyor orkestisinde Metin Oktay şarkısını dinlemiştik güzel de bir konsept uygunluğu yapmışız buradan şimdiden bakınca ortaya çıktı evet 94.9 bir şey daha var programı e, ben Nur Köklü bu programı şimdilik noktalıyorum ...bombalar patlatacağız demiştik. Tabii bu ameliyane bir tabiri ama sonuçta sanırım... ...kendimizce kendim, eşit yaptığımızı sanıyoruz. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü.